Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yararlanılan eser Salih Soruçu ait. 5. bölüm. Selamünaleyküm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik Risalet görevini almıştı. İlk vahiy ile beraber evine gelmiş, Hz. Hatice radıyallahu anha validemize durumu anlatmıştı. Ardından bir akrabasına gidildi Hatice validemizin. Ondan da gerekli görüşler alındıktan sonra, etrafındaki en güçlü dayanağı olan, Hazreti Hatice radiyallahu anha validemiz Müslüman olmuştu. Bu daveti sırasıyla Hazreti Ali radiyallahu an ve Zeyd radiyallahu an takip etmişti. Bugün buradan devam ediyoruz. Şimdi sizlerle paylaşmak istediğim zat-ı muhterem öyle bir insan ki, Eskiden beri Efendimiz Aleyhisselam'ın en yakın dostlarından biriydi. Çok samimi bir insandı. Sürekli Efendimizle konuşurlar, hal hatır sorarlardı. Onda göze çarpan belki de en önemli vasıf, cahiliye devrinin o çirkin adetleri, kötü ahlak ve yaşayışlarıyla fıtratını bozmamış olmasıydı. Şirk inancıyla ruhunu kirletmemiş olmasıydı. Tanınmış bir tüccardı. Kavminin ileri gelenleri her zaman onun fikirlerinden istifade ederdi. Kureyş'in o bitmez, tükenmez kan davalarını halledenlerden biri de oydu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıktan davete başlamamıştı biliyorsunuz. Fakat yine de davası kulaktan kulağa yayılmış ve Kureyş ileri gelenleri tarafından da bu duyulmuştu. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh seyahatlere çıkıyordu. Yemen tarafına yaptığı bir seyahatten yeni dönmüştü. Başta Ebu Cehil, Ukbe bin Ebi Muayt ve bazıları kendisine hoş geldin demek için evine gittiler. Konuştular. ''Ben yokken Mekke'de neler oldu, neler bitti anlatın bakalım. Önemli bir haber var mı?'' dedi Hz. Ebu Bekir. Onlar ''Var dediler, var. Büyük bir iş var. Ebu Talib'in yetimi var ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlik iddiasına kalkıştı biliyor musun? Biz de senin Yemen'den dönüşüne kadar beklemeye uygun bulduk. Sen onun dostusun ya. Ne edeceksen et. Yani şunu anlatmaya çalıştılar. Sen de bizdensin ya. Sözünü esirgemezsin. Böyle bir yanlışa evet diyecek halin yok. Madem senin arkadaşın dostun, sen hallet. Hazreti Ebubekir radıyallahu an derhal Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Evine gitti. Ya Ebel Kasım! Peygamberlik iddiasında bulunduğun, kalminden ayrıldığın ve atalarının dinini kötüleyip inkar ettiğini söylüyorlar. Ne olur söyle, bunlar doğru mu? dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, küçük yaşlardan beri beraber oldukları Hz. Ebu Bekir'in bu sözlerine Önce tebessüm buyurdu. Sonra da, Ya Ebu Bekir, ben sana ve bütün insanlara gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm. İnsanları tek bir olan Allah'a davet ediyorum. Sen de şehadet getir, buyurdu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın akıl ve gönül aleminde, bir anda şimşekler çaktı. Bu sözleri, küçük yaşından beri çok iyi tanıdığı, zatını candan seven, sayan ve o ana kadar, mübarek dudaklarından, hiçbir yalan işitmeyen, en yakın dostuydu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir tereddüt emaresi göstermeden, derhal, kelime Şehadet getirdi. Buyurun bizler de getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abuduhu ve rasulü. İslam'a davet karşısında hiçbir tereddüt göstermemesi çok önemliydi. Yıllar sonra Efendimiz aleyhisselam bu konuyla alakalı bakın ne buyuracaktı. Ebu Bekir'den başka imana davet ettiğim insanları bir duraklama aldı. Bir şaşkınlık geçirdiler. Fakat o kendisine İslam'ı anlattığım zaman ne durakladı ne de tereddüt etti. Ebu Bekir radıyallahu an İslam'la şereflenmişti. Daha evvel gördüğü bir rüyası da böylece gerçekleşmiş olacaktı. Rüyasında bir ayın Mekke'ye indiğini, sonra bölünerek şehrin evlerine dağıldığını, sonra da toplanıp o nurun kendi evine geldiğini görmüştü. O rüyasını çok zaman önce bazı ehli kitaptan alimleri anlatmıştı. Onlar gelmesi beklenen peygamberin pek yakında Mekke'den çıkacağını, kendisinin de ona uyup o bahtiyarlar arasında yer alacağını söylemişlerdi. Ve sonra Müslüman olduğunu hiç kimseden saklamadı. Herkes Ebu Bekir radıyallahu anın Müslüman olduğunu bildi. Dost da, düşman da. Acayip bir yankı meydana getirdi. Çünkü az önce sizlerle paylaşmaya çalıştığım gibi, Kureyş içerisinde güvenilir, sözünde sadık olan itibarlı biriydi. Müslüman olan hür erkeklerin ilk halkasını temsil ediyordu. Diğeri bildiğiniz gibi Hazreti Ali radiyallahuandı. O zaman bir müddet daha devam eden kölelik vardı. Zaten azatlısı Zeyd radiyallahuandı. Müslüman olan hür erkeklerin ilkiydi. Böylelikle iman halkası biraz daha genişledi. Yollar biraz daha açıldı ve o güzel yollarda yürüyen, Bahtiyarlar daha da arttı. Onun vasıtasıyla birçok kişi İslam'la şereflendi. Hemen sayalım mı birkaç tane? Bilal radiyallahu ana desek. Peki şu ana kadar kimler Müslüman olmuştu? Hanımlardan ve kadın erkek, İlk Müslüman olanların ilki Hazreti Hatice radıyallahu anha. Çocuklardan Hazreti Ali radıyallahu an. Hür erkeklerden Hazreti Ebubekir radıyallahu an. Azatlı kölelerden sonra hür olmuş Hazreti Zeyd bin Harise radıyallahu an ve yine kölelerden o zaman öyle olduğunu söylemiştik. Bilali Habeşi radiyallahu anh Yeni bir pencere açılıyordu. Gizli bir davet başlayacaktı. Hazreti Ebubekir'in de Müslüman olmasıyla iman İslam'a gizli davet daha da hız kazandı. Müslüman olanlar yakınları ve akrabalarının da bu mutluluğu bu güzelliği yaşaması için çırpındılar. Onları şirkin azabından, cahiliyetin, şirkin ahlakından kurtarmak istiyorlardı. Peki kimler onun vesilesiyle Müslüman oldu demiştik? Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Ab, Saad bin Ebi Vakkas, Talha bin Ubeydullah, radiyallahu anhum İşte bu 5 sahabede ileride inşallah size anlatacağız sonraları cennetle müjdelenen o 10 sahabe arasında yer alacaktı. Selam olsun hepsine. İnşallah buluşmak, görüşmek nasip olsun. Müslüman erkekler listesine yeni yeni isimler ekleniyordu. Hanımlar arasında da elbette İslam'ın nuru parlamaya devam ediyordu. İlk hanım, Hazreti Hatice radıyallahu anhadan sonra, o zamanlar İslam dairesine girmemiş bulunan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası, Hazreti Abbas'ın hanımı, Ümmü Fadlın, Hazreti Ebu Bekir kızı, Esma validemizin, ve yine o zamanlarda henüz hidayete kavuşmamış bulunan Hazreti Ömer radıyallahu an'ın kız kardeşi Fatıma annemiz de ilk Müslüman olan kadınlar arasında. Şöyle düşünün. İslam'a davet iki yerden devam etti. Erkekler erkekler arasında, hanımlar hanımlar arasında imanı anlattılar. Yasakları anlattılar, yapılması gerekenleri anlattılar, kuralları anlattılar. Tabii ki biz bu tarafı sizlerle paylaşırken anlatmamız gereken bir de diğer taraf var. Müşrikler de boş durmuyor. Hidayet güneşi gönülleri aydınlatmaya devam ederken, onlarda hor bakarak, iftira atarak, hakaretlerde bulunarak, bu güneşi gölgelemek istiyorlardı. Ve belki de ezbere bildiğiniz, bir beyin jimnastiğine daha geldik. Hazreti Bilal radiyallahu anh'ın, işkenceye uğraması. Gizli davet devam ediyordu evet, ama artık işkence vaktiydi. Bilal radiyallahu Ümeyye bin Halef'in kölesiydi. Ümeyye bin Halef, amansız bir İslam düşmanıydı. İşte Bilal radıyallahu an Hazreti Ebubekir vasıtasıyla Müslüman oldu. Acayip bir cesaret geldi vücuduna. Bir köleyken efendisini, müşriklerin her türlü baskı, işkence ve eziyetlerini hiçe saydı ve Müslüman olduğunu açıkça ilan etti. Zaten imansız olan Ümeyye bin Halef'in kalbinin ne durumda olduğunu söylemeye gerek yok. Allah Celle Celaluhu'nun korkusunun bulunmadığı vicdan kayalardan daha da sertti. Kayalar bile içinden belki suların çıkmasına vesile olurken bu merhametsiz kaya hiçbir kayaya benzemiyordu. İşte o da Artık Bilal radiyallahu anh'a sataşacaktı. ''Demek sen Müslüman oldun ha?'' diyor, dövüyordu. İleri gidiyor, işkencelere tabi tutuyordu. Bazen bir gün boyu aç, susuz bırakıyor. Bazen boynuna ip takıyor. Mekke'nin biraz para verip tutulan çocukları tarafından sokak sokak dolaştırılıyordu.'' Lakin tüm gayretleri boşunaydı Ümeyye bin Halefin. Bir kere iman etmişti Bilal radıyallahu an Teslim oldu. Ehad, ehad, Allah bir, Allah bir diyordu. İnim inim inlerken bile. Kavurucu sıcaklar altında sırtını güneşin sıcaklığından ateş parçası haline gelmiş kızgın taş ve kumlara sürttürüyordu efendisi. Ağzına güneşte kurumuş, küçücük bir lokma verdikten sonra, göğsüne kocaman bir kaya parçası koyduruyordu. Demek diyordu sen, Müslüman oldun ha? Andolsun ki Bilal, sen ölmedikçe, yahut İslam'ı reddetmedikçe, Lat ve Uzza'ya tapmadıkça, senin üzerinden bu azabı eksik etmeyeceğim. Dikkat ettiyseniz o zalim ölmesini sağlamıyor. İstese öldürebilir. Allahu Teala da izin verseydi ama bunu yapmadı. İşkence etmek etraftakilere de gözdağı vermek istiyordu. Ve kolay işkenceler yaşamadı Bilal radıyallahu anh. Öyle ki Yediği dayaktan, çileden, işkenceden sonra bayılıyor. Kendine gelinceye kadar zaman tanıyorlar, sonra tekrar işkence yapıyorlardı. Peki, Bilal radıyallahu an niçin bu kadar kuvvetliydi? Bu kadar çekilemez işkenceye karşı tek dayanak noktası neydi? İmanıydı. İman hem nur hem kuvvetti çünkü. Yine bir gün Ümeyye bin Halef onu işkenceden işkenceye uğrattığı bir sırada Hazreti Ebubekir radıyallahu an oradan geçiyordu, bu durumu gördü. Sen dedi Ümeyye'ye Allah'tan korkmuyor musun? Sen şu zavallıya daha ne kadar işkence edeceksin? Ne dedi Ümeyye bin Halef? Zaten sen dedi. Sen bunun itikadını bozdun. Eğer kurtulmasını istiyorsan, onu satın al kurtar. Ey Ümeyye dedi. Benim senin dininden siyah bir kölem var. Bundan daha güçlü, daha kuvvetli. Onu bilele karşılık sana vereyim mi? Tamam dedi Evela. Sonra da güldü. ''Vallahi'' dedi, ''Kölenin karısını da vermedikçi olmaz.'' ''Tamam'' dedi. Ümeyye yine sinsi sinsi güldü. ''Vallahi'' dedi, ''Bana kölenin karısıyla birlikte kızını da vermedikçi olmaz. Ona da tamam'' dedi. Karşısında boş birisi yok, azılı bir müşrik var. Adeta işi yokuşa sürdürmek istiyor. Şeytanın ta kendisi hayince güldü ve dedi ki, vallahi dedi, bana o anlattıklarımın dışında, 200 dinar vermeyince, sana vermem. Sen dedi, Ebu Bekir radıyallahu anh, sen ne kadar utanmaz bir adamsın. Boyuna yalan söyleyip duruyorsun. Yok yok dedi, Ümeyye, hayır dedi, Lata, Uzza'ya yemin olsun ki, bunları verirsen, edeyim yapacağım sana vereceğim. Tamam dedi. Hepsi senin olsun. İşte o adamın elinden kurtulmasına vesile oldu. Hazreti Bilal radıyallahu alan Ebubekir'e radıyallahu an efendimiz Aleyhissalatu vesselam, "Ya Ebubekir" buyurdu. "Onun üzerinde bir hakkın olacak mı?" "Hayır, hayır." dedi. "Ben onu Azat ettim, yani serbest bıraktım. Gerçekten de, hem onu ve onun gibi köle olan annesi Hamame'yi de, aldı, azat etti, hürriyetine kavuşturdu. Yine o zamanlar, yeni yeni insanların Müslümanlığı duyduğu zamanlardı. İslam, güçlenmeye devam ediyor. Ama hala Açıktan bir davet, tebliğ yok. Yani peygamberliğini ilan etmemiş Efendimiz aleyhisselam. Tabi Hazreti Ebu Bekir radiyallahu Müslüman olması büyük bir etken oldu. Bir gün kendisi Hazreti Osman'a da radıyallahu an Müslümanlıktan anlattı. Getirdi sohbetlerden bir tanesine. Karşısında peygamber efendimiz var aleyhisselam. Hazreti Osman radıyallahu an sürekli tebessüm ediyormuş. Böyle parlak bir siması varmış. Kendisine şöyle buyurmuşlar. Allah'ın ihsanı olan cennete rağbet et. Ben sana ve bütün insanlara hidayet rehberi olarak gönderildim. Kendinden geçer gibi oldu Hazreti Osman azıcık düşündü ve o da Müslüman oldu. O da Hazreti Ebubekir efendimiz gibi bir rüya görmüş meğer. Orada anlattı. Dedi ki: "Biz Muanla Zerka diye bir yer arasında bulunduğumuz ve uyuduğumuz sırada bir ses işittim. Ey uyuyanlar, uyanın. Ahmed Mekke'de zuhur etti diye. Mekke'ye gelince sizi işittik." dedi. O da bu rüyayı görmüştü. Şimdi bir anda Mekke'de işler değişiyordu. Bir tarafta Hazreti Ebubekir radıyallahu an. Şimdi Osman radıyallahu an. Müslümanların safına katılması müşrikleri çok tedirgin etti. Ceza eza yoluna yertendiler. Ama göğüs gerdi. Ve hak bildiği yoldan zerre kadar geri dönmedi. Amcası Hakem bin Ebil Az kendisini kalın bir urganla bir direğe bağladı. Ve döve döve şunları söyledi. Sen atalarının dinini bırakır da sonradan çıkma bir dine özenirsin öyle mi? Andolsun ki tuttuğun bu dini bırakıp tekrar... Atalarının dinine dönmedikçe seni salı vermeyeceğim. Ne dedi biliyor musunuz? Vallahi ben hak ve hakikat dinini asla bırakmam. O günlerde böyle eziyetler ve cefalara maruz kaldı. Onun bu metaneti ve büyüklüğü karşısında sonunda amcası vazgeçti ve onu saldı. Hz. Osman radiyallahu an'dan başka bir mevzuya geçelim. Cennette müjdelenen on sahabeden biri de kendisiydi. Aynı zamanda ileride inşallah anlatırız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin damadı önce Rukiye validemizi o vefat edince Ümmü Gülsüm validemizi aldı. Bu sebeple Zinnureyn İki Nur sahibi oldu. Selam olsun ona. Hemen ardından Hazreti Talha bin Ubeydullah radıyallahu an Müslüman oldu. Nasıl oldu? Kısaca anlatalım. O zamanlar ticaret meşhur. Bu sıra panayırında bulunuyor. Oradaki bir manastırda yaşayan bir rahip bir soru sordu. Dedi ki: Herkes dinlesin beni bu pazar halkı içinde, Mekke'den gelen var mı? Hazreti Talha, evet dedi, ben Mekkeliyim, oradan geldim. Ahmet zuhur etti mi, dedi. Ahmet de kimmiş, diye sorunca, rahip, dedi ki, Abdullah bin Abdülmuttalib'in oğlu, Mekke, onun zuhur edeceği, yani, çıkacağı, peygamberliğini ilan edeceği yer. o, Peygamberlerin sonuncusu kendisi Haremi Şerif'ten çıkacak. Hurmalık, taşlık ve çorak bir yer hicretine mecbur bırakılacak dedi. Yani Medine'ye gideceği. Rahibin bu sözleri onun dikkatini çekti. Mekke'ye gelince merak ettiği için sordu. Ben burada yokken yeni bir şeyler oldu mu? Evet evet dediler. Aynen Hazreti Ebubekir radıyallahu an anlattıkları gibi Muhammedül Emin var ya sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'ın oğlu peygamber olduğunu iddia etti. Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebubekir de ona tabi oldu dediler. Bunun üzerine Ebubekir radıyallahu anh'ın yanına gitti. Senin için bir şeyler söylüyorlar. Doğru mu?" dedi. "Evet" dedi. "Ben o tabi oldum, Müslüman oldum. Sen de git." ona tabi ol. Rahipten duyduklarını Hazreti Ebubekir'e anlattı. Sonra beraberce huzura vardılar. Derhal Müslüman olan Hazreti Talha, rahibin söylediklerini anlatınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti. Yine bu işkence olayları maalesef devam etti. Faziletli bir insandı, bilinen bir insandı Hazreti Talha radıyallahu an. Onun Müslüman olmasına da sinirlendiler, tahammül edemediler. En iri yarı olan pehlivan denilenlerden bir tanesi Nevfel bil adviye, onu bir ipe bağlayıp işkence üzerine işkence etti. Dayak, şiddet, hakaret. Yine bir parantez açalım. Cennetle müjdelenen, daha yaşarken, cennetle müjdelenen on sahabeden bahsediyoruz. Aynı zamanda onlardan biri de kendisi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sahih-i Buhari'de geçen bir hadisi şerifinde kendisi hakkında bakın ne buyurdu. Yeryüzünde yürüyen bir şehide bakmak isteyen Talha'ya baksın. ileride inşallah geçeceğiz Uhud harbi var çok cesur bir insan her harbe katıldı Uhud harbinde de vardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme oklar atılıyordu elini tuttu parmakları o oklara hedef olunca çolak kaldı elleri Aynı harpte 80'den fazla yara aldı ama yanından ayrılmadı Allahu Teala Rahmet buyursun. Zaten cennette müjdelenmiş. Selamlarımızı iletiyoruz zatına. Gizli davet devam ediyor. Henüz açıktan davet edilmiyor. Hazreti Halit radıyallahu an da Müslüman oldu. Biraz zaman geçti. Saat bin Ebi Vakkas radıyallahu an 17 yaşlarında daha gencecik yiğit parlak bir ay doğdu göğsünde yani İslam'la şereflendi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anın vesilesiyle o da Müslüman oldu. Lakin Hazreti Sa'ad'ın Müslüman olması ilk önce ailesinin yani annesinin hoşuna gitmedi. "Demek dedi sen Müslüman oldun öyle mi?" "Evet" dedi. "Peki dedi. Sen Allah'ın sana akrabalarınla ilgilenmeyi, anne babanla iyi geçinmeyi emrettiğini söylüyordun değil mi? Evet dedi anne. Peki dedi, sen neden bana kötü davranıyorsun? Ben artık aç kalacağım. Eğer gerçekten senin dinin annene, babana iyi davranmanı emrediyorsa, ben o dinden uzaklaşana kadar Yemek yemeyeceğim. Sen de benim sözümü dinlemediğin için, Müslüman olduğun için günahkar olacaksın dedi. Şöyle dedi. Anne, yapma. Hayır dedi yapacağım. Ölene kadar yemek yemeyeceğim. Dinini değiştirinceye kadar. Anne yapma yapacağım. En son dedi ki, ey anne senin vallahi yüz canın olsa ve her birini İslamiyet'i bırakmam için versen, ben yine dinimde sabit kalırım. Artık istersen ye, istersen yeme. Bu arada bir açıklama yapalım. Evet dinimiz, anne ve babanın hakkına çok önem vermekle beraber, eğer istekleri dinimize uygun değilse, bir haram işlenmesi emri ise veya bir ibadetin terki ise onlara uymamak gerekir. Peki bu nerede geçer? Bu olay üzerine Rabbimiz Celle Celaluhu Ankebut suresinin 8. ayetini gönderdi ve her Müslümana bir ölçü verdi. Bakınız neydi?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 Amellerinizin karşılığını size haber vereceğim. Başka Yollar Denedi Saad Radiyallahu An'ın Annesi Bir gün Saad Radiyallahu An evde namaz kılıyorlar. Konu komşusunu çağırdı. Hep beraber kapıyı kapatarak onu eve hapsettiler. Ciğer paresine eziyet edecek kadar şirkin kalbini katılaştırdığı hamle şöyle bağırıyordu. Ya o burada girdiği yeni dini terk eder veya açlıktan ölür gider. Nasılydı kalpler duyuyor musunuz? Büsbütün hırçınlaşan annesi bir akrabanın söylemiyle bu sefer oğluna taktı. Çünkü oğlu amir de Müslüman olmuştu. Tuttuğun dini bırakmadıkça, şu hurma ağacının altında gölgelenmeyecek ve yiyip içmeyeceğim dedi. O da, ey anne dedi, cehennem ateşi durağın oluncaya kadar, sakın gölgeleneyim, yiyip içeyim deme. O kadar cesaretli yiğit insanlar geldi ki bu arada işte Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu an o on sahabe vardı ya henüz yaşarlarken cennette müjdelenen onlardan bir tanesiydi. Selam olsun ona. İslam'ın ebedi nuru yayılmaya devam ediyor. Ebu Zer radıyallahu an, Cahiliye devrinde o da putlara tapmaktan çok nefret ediyor. Senelerden beri hak ve hakikati arıyor. Arapların en önemli şairlerinden biri. Ebu Zer bir haber alıyor. Onun kardeşi yine üstün bir şair olan Üneyse git diyor. Mekke'ye var bakalım. Zuhur ettiği söylenen o zata git. Kendisiyle bir görüş ve onun hakkında bana bir bilgi getir. Mekke'ye gönderdi kardeşini. Mekke'ye geldi kardeşi, görüştü, konuştu, geri döndü. Ebu Zer, radiyallahu söyle dedi ne haber getirdin? Halk onun hakkında ne söylüyor? Üne dedi ki, abi, gördüğün zat, Halka iyilikte bulunmayı, kötülükten sakınmayı tavsiye ediyor ve güzel ahlakı duyuruyor. Halk onun hakkında şairdir, kahindir, sahirdir yani sihir yapar diyor ama ben kahinlerin sözlerini işittim. Onun söyledikleri kesinlikle kahin sözü değil. Ben şairliği de bilirim biliyorsun. O zamana kadar duyduğum bir şiire de benzemiyor. Bundan sonra ona şair demek kimsenin ağzına yakışmaz. O sadık bir insan. Ona bu yalanları atanlar yalancıların ta kendileridir. Ebu Zer ikna olmamış gibiydi. Sen dedi bana çok fazla bilgi getirmedin. ''Ben gideceğim.'' Üneyse dedi ki, abi, tamam git ama dikkat et.'' ''Niye?'' ''Mekke halkından kendini koru, çünkü onlar ona karşı düşmanlık besliyorlar.'' ''Tamam.'' dedi, hazırlığını yaptı, ''Efendim?'' ''Yola gitti.'' ''Çölleri açtı, Mekke'ye kavuştu, doğruca Kabe'ye gitti.'' ''Efendimiz aleyhisselatu vesselam'ı arıyor, bulamıyor.'' Kimseye de sormaya cesaret edemiyor. Hem de bunu uygun da bulmuyor. Belki yerini gizlemek istiyordu. Sorarak belki bir kötülük başına gelebilirdi. Kardeşinin uyarısını aklına getirdi. Efendim, mescidi haramda kaldı. Açlığını, zemzem suyunu içerek gidermeye çalışıyor. Kimseye bir şey soramıyor. Bir ara, Hazreti Ali radıyallahu onu gördü. Zayıflıktan karnı çökmüş, büzülmüş bir halde. Yanından geçerken kendi kendine galiba dedi bu adam uzak bir yoldan gelmiş. Ebuzer duydu o kısık konuşmasını. Evet dedi ben uzak bir yoldan geldim. Hazreti Ali Efendimiz gel'' dedi evimize gidelim. Tamam dedi. Yediler, içtiler, Allahu Teala'nın verdiği kadar. Tabi ikisi de çok dikkatli davranıyor. Hz. Ali Efendimiz acaba kimdir, nedir, necedir bilmediği için ortalama kelimeler söylüyor. Ebu Zer radıyallahu anh da aynı şekilde şimdi bir şey söylersem, şunun için geldim dersem sıkıntı olur mu diye çok dengeli devam ediyor. Sabah oldu yine Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem bulmak için, sormak için Mescidi Haram'a gitti Ebu Zer radıyallahu anh yine bir malumat alamadı. Aynı köşede tekrar ümitsiz bir şekilde beklerken Hazreti Ali Efendimiz geldi. Yine galiba dedi. Bu adam hala gideceği yeri öğrenemedi. Bilgi alamadı diye azıcık böyle sesli konuştu. Hayır dedi duydu Ebu Zer. Vallahi henüz bulamadım. Öyleyse bize gidelim dedi ve ikinci kez evine götürdü. Bu sefer birbirine açıldılar. Önce soru sordu Hazreti Ali radıyallahu an. Söyle bakalım sen nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Niçin buraya geldin? Eğer dedi bunu gizli tutacağına söz verirsen anlatırım. Tamam dedi emin olabilirsin. O da anlattı ben dedi Gıfar kabilesindenim. Ne diyoruz Ebu Zer. El-Gıfari radıyallahu anh diyoruz. Yani Gıfarlı. Gıfar kabilesindenin dedi. Bizim oralara burada bir peygamber geldiği haberi ulaştı. Ben de merak ettim. O yüzden geldim. Maksadı öğrenen Hazreti Ali Efendimiz, o da tamam dedi, tam yerine geldin. Ben de Müslüman oldum. Akıllılık ettin, çok iyi ettin. Gel bakalım benimle dedi. Ondan sonra evden çıktılar, geldiler huzura. Ebu Zer radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelince, ''Selam sana olsun ey Allah'ın Resulü'' dedi. Efendimiz de Allah'ın rahmeti senin üzerine de olsun dedikten sonra, ''Sen kimsin?'' deyince, ''Ebu Zer ben Gıfar kabilesindenim'' dedi. Ne zamandan beri buradasın? Buyurulunca, Üç gün, üç geceden beri buradayım. Peki seni kim doyuruyor? Buyurulunca, Tek yiyeceğim zemzem suyuydu. Şişmanladım bile. Hiç açlık ve susuzluk duymadım dedi. Evet zemzem, mübarek, Doyurucu bir yiyecektir buyurdu. Sonra Ebu Zer dedi ki, Ne olur, bana İslam'ı anlatın. İslamiyet'i kendilerine anlattılar ve derhal şehadet getirerek Müslüman oldular. Müslüman olduktan sonra kendisine şu tavsiye edildi. Şimdilik sen bu işi gizli tut, memleketine git. Biz açıktan açığa İslam'ı anlatmaya başladığımız zaman bunu haber aldığında tekrar gel. Tamam dedi. Ben bunu buradan gitmeden önce ama herkese dedi açıklayacağım. Büyük bir heyecan duydu. Ben dedi yemin ediyorum buradan kalkacağım. Müslüman olduğumu herkese anlatacağım. Allah Allah. Sonra hızlıca Kabe'ye koştu. Müşrikler var etrafta. Hiç umursamadan bağırmaya başladı. Ey Kureyş topluluğu. Ben şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü'dür. Bu nasıl bir kahramanca haykırıştı. Müşrikler acayip hiddetlendi. Hep birden üzerine çullandılar. Kendinden geçene kadar dövdüler. Henüz o sırada, Müslüman olmayan, Hazreti Abbas yetişti, Gıfar kabilesine mensup olduğunu, bu kabilenin, Şam ticaret yoluna hakim bulunduğunu söyledi. Eğer bunu demese belki de, orada öldüreceklerdi. Hiç yılmadı Ebu Zer radiyallahu Nasıl bir cesaret, nasıl bir heyecan var. Bir gün önce, kendinden geçecek kadar dayak yedi, ikinci gün, zar zor ayakta doğrulabildi aynı yere gitti aynı müşriklere karşı aynı şekilde bağırdı tekrar müşrikler dövmeye başladı tekme tokat yine araya Abbas girdi radıyallahu anh yazıkları olsun size dedi siz Gıfar kabilesiyle aramızı bozmak mı istiyorsunuz yine kurtarmaya çalıştı sonra kabilesinin yolunu tuttu. Hicretin altıncı yılına kadar da orada kaldı. İnşallah sonra anlatırız. Habab bin Eret radıyallahu an var şimdi. Ümmü Anmar adında bir İslam düşmanı kadının azatlı kölesiydi. Demircilik yapıyordu, kılıç yapıyordu. Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem'den beri görüşür, konuşurlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz Darül Erkam'a yerleşmediği bir sırada geldi, Müslüman oldu. Tabii daha evvelden de anlatmaya çalıştığım gibi, Müslüman olanlar direkt olarak hedefteydi. kureyş müşrikler onun Müslüman olduğunu duyunca işkenceleri arttırdılar. Hele hele, o zaman devam eden bir kölelik müessesesi var demiştik. Onlar daha büyük işkencelere tabi tutuluyordu. Ümmü Anmar ismindeki o kadın çıldıracak gibiydi. Onu bağlattı, ateşte kızdırttığı demirlerle başını dağlattı. Ne kadar ilginç ve ibretlik bir durum. Hazreti Habbab radiyallahu an demirciydi ve Geçim vasıtası olan mesleğiyle şimdi işkence yoruyor. Nafileydi ama, imanından dönmedi. Bir ara, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Ümmü Anmar'dan ve başının ızdırabından şikayet edince, Ya Rab, Habbab'a yardım et diye dua etti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu duanın hemen akabinde Ümmü Anmar şiddetli bir baş ağrısına müptela oldu. Nasıl bir ağrı ne olduysa geçmiyor ağrının ızdırabından inleyip duruyordu. Sonunda kendisine birini buldular. Bu senin derdine deva olur. Hemen getirin dediler onu zengindi hemen getirdiler. Çabuk söyle bu ağrıdan ben nasıl kurtulurum? Dediler ki, usta bir demirci bulacaksın, ateşle başını dağlayacak. İşte kanun, işte ilahi kanun. Sonunda sabah akşam Hazreti Habbab radiyallahu onun başını dağladı. Sabah akşam haftalarca devam etti. Bir gün Habbab radiyallahu gözleri önünde kocaman bir ateş yaktı müşrikler. Onu ateşin üzerine yatırdılar. Ayaklarıyla göğsüne bastılar. Ya! Şimdi seneler sonraya bir gidelim. Hazreti Ömer radiyallahu İslam'ın halifesi o zamanlar. Yanında Hazreti Habbab da var radiyallahu anh. O zamanlar geçmişi düşünüyorlar. Şimdi sizlerle paylaştığımız tarihleri düşünüyorlar. Ne uğruna çektiler ezaları, cefaları. Bu sırada, Hazreti Ömer dedi ki, Yeryüzünde dedi, Şu meclise bundan daha layık ve müstahak olan sadece tek bir adam var dedi. Hazreti Habba Radiyallahu an merak etti. Ya Emir el-Müminin, bu kimdir? Hazreti Ömer radıyallahu an Bilal'dir dedi. Radiyallahu. Anh. Hazreti Abbap, "Ya Emir el-Müminin" dedi. O benim kadar işkence çekmemişti. Çünkü müşriklerin eziyetlerinden Bilal'i koruyan vardı. Benim ise koruyucu hiçbir insan yoktu etrafımda. Müşrikler tarafından ateş içine yatırılmasını da şöyle anlatmıştı. Onu da hatırlayalım, devam edelim. Dedi ki, bugün gibi hatırlıyorum. Bir gün müşrikler beni tuttular, ateş yaktılar. Karşımda ateşi görüyorum. Ateşin içine beni sırt üstü yatırdılar. Sonra adamın biri göğsümün üzerine bastı. Vallahi o ateş yer soğuyuncaya kadar da beni bırakmadı. Bu sözlerinden sonra Hazreti Habbab radıyallahu an sırtını açtı. Ateş yanıklarından sırtı alacı olmuştu. Paramparça olmuş, yaraların izleri vardı. İşte böyle insanlardı. Tüm işkencelere rağmen iman ve İslamiyetten çekinmedi. Habbab radiyallahu an. Aylar geçti. Artık gizli kalamazdı bir şeyler. Madem insanlığı maddi ve manevi huzura kavuşturmak için bu din gönderildi, artık tebliğ edilecekti. Ve ilk vahiy geldi bu konuda. Şuara suresi, 214. Ayet Ey Resulüm, Sen önce en yakın akraba ve hısımlarını Allah'ın dinine davet ederek ahiret azabıyla korkut. <Sessizlik> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu işe girişmenin kolay olmayacağını biliyordu. Bu sebeple bir müddet evlerinden çıkmadılar. Bu esnada bir gün Hazreti Ali radıyallahu anı yanına çağırarak ''Ya Ali! Cenab-ı Hakk'ın yakın akrabamı azapla korkutmamı emir buyurması bana çok güçlük verdi.'' dedi. ''Ben iyi biliyorum ki ne zaman onlara ben bu işi açmaya kalksam onların beni hoşlanmadığım bir şeyle ithama kalkışacaklarını göstereceğim. Hep bunu göreceğim dedi. Bunun içinde bir müddet evine kapanıp düşünmeyi uygun buldu. Hatta onun uzun müddet evinden çıkmadığını gören, başta Hazreti Safiye Valdemizle diğer halaları durumu öğrenmek için meraken ziyaretine gittiler. Onlara da ''Benim hiçbir şeyden şikayetim yok. Merak etmeyin, rahatsız da değilim.'' Fakat Allah Celle Celaluhu, bana yakın akrabamı azapla korkutmamı emretti. Abdülmuttalip oğullarını toplayıp, ''Onları Allah'a imana davet etmek istiyorum.'' dedi. Halaları, ''Davet et tamam, ama sakın onlardan Ebu Leheb'i davet edeyim deme.'' Çünkü o senin davetine asla icabet etmez diye konuştular. Sonra da biz nihayet kadınız diyerek bir şey yapamayız dercesine yanından ayrıldılar. Sonra Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali radıyallahu ana bize sadece bir kişilik et yemeği yap ve bir kapta süt doldur. Sonra da Abdülmuttalip oğullarını topla. Onlarla konuşacağım, emrolunduğum şeyi yapacağım dedi. Dikkat ediniz, sadece bir kişilik et yemeği var, bir kapta süt var. Sabah oldu. Ebu Talib'in evinde, davet edilmediği halde Ebu Leheb de dahil 45 kişi toplandı bir mucize gerçekleşiyor. Kapta bulunan et, bir kişilik demiştik. Süt de o kadar. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eti parçaladı ve ziyafette bulunanlara Bismillah buyurun dedi. İstisnasız orada bulunan herkes o bir parça etten doyasıya yedi. Bir de ne görsünler? Çok az o eksilmiş haliyle et yerinde duruyor. Bu bir mucizeydi belki anlamaları için. Hayret ettiler. Kaptaki sütü içiyorlar, kan içiyorlar. Bir kişinin üç kerede bitirebileceği bir süt bitmiyor. Hatta eksilmiyor. Şaşkın bir şekilde birbirlerine baktılar. Yemek yendikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem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 Daha efendimiz fırsat bulamadan davettekiler daha da gitti. Sonra ikinci bir ziyafet daha tertipledi. Yine akrabalar toplandı. Yemek yendikten sonra ayağa kalktı. Hamd yalnız Allah'a mahsustur. Ben de ona hamd ederim. Yardım ancak O'ndan istenir. O'na inanır, O'na dayanırım. Ve size bildiririm ki, Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Herhalde otlak aramaya gönderilen bir kimse, gelip ailesine yalan söylemez. Vallahi ben, bütün insanlara yalan söylemiş olsam,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 siz uykuya daldığınız gibi öleceksiniz. Uykudan uyandığınız gibi de diriltilecek ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığında iyilik, kötülüklerinizin karşılığında da ceza göreceksiniz. Bu konuşma bitince Ebu Talip ayağa kalktı. Sana severek ve candan yardım edeceğiz. Öğütlerini benimsedik ve kabullendik. Sözlerini tasdik ettik. Bu toplananlar senin atanın oğullarıdır. Ben de haliyle onlardan biriyim. Senin istediğin şeye, onlardan koşacak olanların and olsun ki en çabuğu da benden başkası değildir. Sen emrolunduğun şeye devam et. Vallahi etrafını kuşatıp seni korumaktan bir an geri durmayacağım. Nefsimi Abdulmuttalib'in dinini bırakmak hususunda bana itaat eder bulmadım. Artık ben onun öldüğü dinde öleceğim dedi. Diğer amcaları da bu sözleri tasdik ettiler ve en azından Ebu Leheb gibi konuşmadılar. Sadece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 ve onu muhafaza etmeye kalkışırsanız öldürülürsünüz. İslam'ın bu azılı düşmanına cevap, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halası olan Hazreti Safiye radiyallahu anhadan geldi. Ey kardeşim dedi, kardeşinin oğlunu ve onun dinini yardımsız, hor ve hakir bırakmak sana yaraşır mı? Vallahi bugün yaşayan alimler, Abdülmuttalib'in neslinden bir peygamberin çıkacağını haber veriyorlar. İşte o peygamber budur, dedi. Ebu Leheb, kız kardeşinin bu ulvi konuşmasına küstahça, "Andolsun ki, bu boşuna bir umuttur. Zaten kadınların sözleri, erkeklere ayak bağı ve köstek gibidir. Kureyş aileleri ve onlarla birlikte, bütün Araplar ayaklandığı zaman onlara karşı koyacak bizim ne kuvvetimiz var bir düşünün. Vallahi biz onların yanında yutulacak bir lokmayız dedi. Bu konuşmadan Ebu Talip çok rahatsız oldu. Sen, sen bir korkaksın dedi. Vallahi biz sağ oldukça ona yardım edeceğiz ve onu koruyacağız. Sonra da Efendimiz'e döndü aleyhisselam. Ey kardeşimin oğlu! Davet etmek istediğin zamanı bilelim. Silahlanıp seninle birlikte ortaya çıkarız. O ana kadar sadece konuşulanları dinleyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Ey Abdülmuttalib oğulları! Vallahi Araplar içinde benim size getirdiğim dünya ve ahiretiniz için hayırlı olan şeyden daha üstün ve hayırlısını kavmine getirmiş başka bir kimse bilemiyorum. Ben sizi dile kolay gelen, mizanda ağır basan iki kelimeye davet ediyorum ki o da ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasulullahdır. Sonra da, o halde, hanginiz bu yolda bana icabet ederek, benim yardımcım, vezirim olacak? Kimseden ses çıkmadı. Bütün başlar öne eğildi. Sadece biri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek gözlerine inci inci bakıyor. Henüz 12-13 yaşında bir genç, delikanlı Hazreti Ali radıyallahu an ayağa kalktı. Efendimiz aleyhisselam sen otur dedi. Bu sualini 3 defa tekrarladı. 3 seferinde de Hazreti Ali radıyallahu an kalktı. Ben sana yardımcı olurum. Her ne kadar bunların arasında yaşça en küçüğü olsam da Bu söze kimisi dudak büktü, kimisi ciddiye almadı, kimisi hayret etti, kimisi alaylı alaylı gülümsedi. Sonra hep beraber o toplantıyı terk ettiler. Hazreti Ali radıyallahu an efendimizin o küçük yaşındaki bu kahramanlığı, cesareti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi elbette çok sevindirdi. Tamam. Toplantıdan istediği sonucu alamamıştı. Üzülmüştü ama yese ümitsizliğe kapılmadı. Zira vazifesinin sadece hak ve hakikati tebliğ etmek olduğunu biliyordu. Hidayeti ise ancak Cenabı Hak verebilirdi. Peygamberlik görevi verilmesinin üçüncü yılıydı. Yani miladi olarak 613. Birçok insan Müslüman oluyor. Tebliğ dairesi genişlemeye devam ediyor. Bu sırada tebliğ dairesini daha da genişletip, Safa tepesinde Mekkelilere açıkça peygamberliğini ve İslam dinini, tebliğ etti. Buradan halka seslenecek, duyan yanına koşacaktı. Zira birinin bir tehlike hissettiğinde yahut aniden hücuma geçip gafil bulunan insanları ele geçirecek bir düşman sezdiği zaman bu dağın tepesine çıkıyor yüksekçe bir yere ve oradan ''Ya sabahah'' diye haykırıyordu. Araplar arasında böyle bir adet vardı. Bir sıkıntı anında, düşman geldiğinde ''Ya sabaha!'' diye bağırılıyormuş. Tabi böyle bir sesi duyan halk hemen hazırlıklara işte efendim, girişiyor, en kısa zamanda düşmanı karşılamaya çıkıyordu. Böyle yaptı, safa tepesinde yüksekçe bir taş üstüne çıktı Aynı şekilde seslendi. Ey Kureyş topluluğu buraya gelin. Mekkeliler şaşkın. Kimdi acaba bu haykıran? Düşman mı geldi? Sıkıntı ne? Hemen koştular Safa Tepesi'nin önüne gittiler. Fakat o da ne? Seslenen aralarında en güvendikleri muhammed Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba ne diyecekti? Merakla, söyle dediler. Sen bizi buraya niçin topladın? Ne haber vereceksin bakalım? Ey Kureyş topluluğu dedi. Benimle sizin benzeriniz, düşmanı görünce ailesine haber vermek için koşan ve düşmanın kendisinden önce varıp ailesine zarar vermesinden korkarak, ya sabaha diye haykıran o adamın benzeri gibidir. Size şu dağın ardında veya şu vadide düşman atlıları var, sabaha veya akşama üzerinize hücum edecekler desem, bana inanır mısınız? O ana kadar zaten en güvendikleri kişiydi. Kendisinden yalan namına bir şey işitmemişlerdi. Hep bir ağızdan evet dediler. Sana elbette inanırız. Sen doğruluktan başka bir şey bize söylemedin ki. Öyleyse buyurdu. Ben size önünüzde gelecek büyük bir azabın bildiricisiyim. Yüce Allah bana en yakın akrabalarını ahiret azabıyla korkut emrini verdi. Sizi Allah birdir, ondan başka ilah yoktur demeye davet ediyorum. Ben de onun kulu ve Resulüyüm. Eğer dediklerimi kabul ederseniz, cennete gideceğinizi taahhüt ediyorum. Şunu da bilin ki, siz Allah bir, Ondan başka ilah yok demedikçe size ben ne dünyada ne de ahirette bir fayda temin edemem. Peki ne oldu dersiniz? Bu müthiş konuşma herkesi etkilerken yine biri çıktı. Evet Ebu Leheb sahnede eline bir taş aldı ve kainatın efendisine doğru fırlattı helak olasıca dedi haşa bizi bunun için mi çağırdın adice bağırdı böyle ama o olayın dışında dinleyenlerden hiçbir muhalefet gelmedi sadece fısıltı halinde konuştular dağıldılar. Bu hareketiyle Ebu Leheb artık sınırı aşmıştı. Artık ilahi nefret ve azabı hak etmiş oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan o şiddetli düşmanlığı, bitmez kin ve nefreti kendisine çok pahalıya mal olacaktı. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Tebbet suresini indirmiş ve Korkunç akıbetini şöyle buyurmuştu. Elleri kurusun Ebu Leheb'in. Zaten kurudu mahvoldu. Ne malı fayda verdi ona ne kazandı. O alevli bir ateşe girecek. Peygambere eziyet ve hakarette bulunan karısı da cehennemde odun hamalı olarak oraya girecek. Boynunda bükülmüş bir zincir olduğu halde. Muhalefet eden kim olursa olsun Allahu Teala nurunu tamamlayacaktı. Bu sebeple de Resul-i Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine karşı yapılan çirkin hareketlerden asla sarsılmıyor, yılmıyor ve yoluna son derece temkinli ve vakarlı bir şekilde devam ediyordu. Böylelikle bir yolculuğumuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde o safa tepesindeki tebliğden sonra artan eziyetler ve hakaretleri inşallah aktarmaya çalışacağız. Artık Darül Erkam vaktiydi yani miladi 615. Baskılar, eziyetler, işkenceler devam ederken bir evde toplanmaya başlayacaklardı. Bunları da inşallah bir sonraki programımızda sizlerle paylaşalım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.